209, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Uhud günü çektiği eziyetler, evet, Uhud gününde peygamberin hem bir azı dişi kırılmış, hem de başı yarılmıştı, hem yüzündeki kanı siliyor hem de, acaba peygamberin başını yarmış, dişlerini kırmış bir kavim nasıl iflah olacaktır, hem de peygamberleri onları Allah'a davet ediyorken, diyordu, bunun üzerine, onların işinden hiçbir şey sana ait değildir, Allah isterse onları affeder, isterse zalim oldukları için onları azaplandırır, ayeti nazilmiştir oldu.